أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم إنك عفوغن كريم Allah'ım senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إن كنت من الظالمين موحقق ki ben nefsine zulmeden neden oldum Rabbim bize ver في الدنيا حسنة Dünyada iyilikler ver fil الاخرة حسنة Ahirette de iyilikler ver Va kına azabın nahr azabından koru. Rabbim avvilli, Rabbim bize affet. Ve beni vallideye, ana mı babamı affet? Ve tüm müminlere bütün müminlere affet. Yumuşayın pümler, hesab, o şiddetli hesap gününde. Rabbim, umudu bize minhamedatı şeyatın. Rabbim, vaz vericem, şeytanların dürtmelerinden sana sinerim. Ve umudu bize Rabbim, yahdurun. Ve onların yaramda zik bulunmalarından da sana sinerim. Rabbim şahini, sadriyi, Allahım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve emri yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul min lisani lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. hu <gülüyor> kavli ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedilince hamdü senar <gülüyor> olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in İdris'in Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in Lut'un İsmail'in Allah'ı,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 Bizim mirasçı olduğumuzu bildiriyor. Bize bir miras kaldığını söylüyor bu ayette. Biliyorsunuz herhangi bir aramızdan herhangi bir Müslümana, erkek ya da kadın fark etmez. Sana miras kaldı denildiği anda bu bir müjdedir. Sana dedenden miras kaldı, sana babandan miras kaldı diye bir ifadeyle gelirlerse ya da telefon açarlarsa bunun anlamı müjdedir. Bu adam ya da bu kadın müjde almış demektir. Çok heyecanlanır ve çok keyiflenir. Biz bu akşam Berat gecesindeyiz. İslam'ın en çok hürmet ettiği, değer verdiği beş geceden bir tanesi. Ramazan'ın habercisi olan bir gece, bizi Ramazan'a hazırlar bu gece. Bir tövbeyle beraber, yeni bir yaşama başlama sözü vermeyle beraber Allah'ımıza inşallah Ramazan'a gireceğiz. Yaptığımız her ibadetin sevabı bin, bine çarparak Ramazan'da yapılan her ibadetin sevabı binmişsidir. Bine çarpma durumunu elde etmek için Ramazan'a girmek adına bu bizim için bir hazırlık gecesi, berat gecesi. Bu gece özellikle tövbe namazımızı kılacağız. Rabbimize bir nasuh tövbesi yapacağız. Bu ayet kelimeyi iyi anlayıp bize kalmış olan mirası öğrendikten sonra hemen Allah'ımıza yeni bir dönüş yapacağız. Yeni bir başlangıç. Yeni bir nefes alma, yeni günle beraber, gün ışıklarıyla beraber Allah'a yönelmeyi bu akşam icra ettireceğiz inşallah. Mevla Teala şu gecenin feyzini bereketini kalbimize, aklımıza, ruhumuza akın akın doldursun. Amin ya mu'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. ثُمَّ أَغْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضُلُ الْكَبِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Allah'ımız şöyle buyurdu. Fümme Sonra اَوْرَثْنَا Biz varis Varis kıldık. Biz mirasçı kıldık. El kitabe Kitaba Mirasçı kıldık. Şimdi Allah'ımız ayet-i kerimeye birilerini mirasçı kıldığından bahsederek başlıyor. Tamam mirasçı kılındık ama biz neye mirasçı kılındık? On trilyon paraya mı mirasçı kılındık? Dairelere yazdıklara mı mirasçı kılındık? Arsalara mı mirasçı kılındık? Neye miras kılındık biz? El-Kitab. Kitaba mirasçı diyor biz bazılarını. Kitap budur. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kıyamete kadar bozulmaktan koruduğu tek kitaptır. Bu kitaba varis oldun sen ey Müslüman. Varis olduğun şeyin kadrini bil ve yerine getirmen gereken şeyleri yerine getir. İmza attığın şeyleri hatırla. Neye imza attığını hatırla. Ezelde verdiğin sözü iyi hatırla. Ve mirasçı olduğun kitaba sahip çık. Dört elle sarıl ve bu kitap bir, bir kıraat sadece okuma kitabı değil, bir sevap toplama kitabı değil. Bu kitap bir yaşam kitabı, yaşam kitabı olduğunu idrak ederek Allah'ına yönel. Biz sonra varis kıldık kitaba. اَلَّذ۪ينَ O kimseleri estafeyne. O kimseleri varis kıldık seçtiklerimiz, seçtiğimiz bazı kimseleri. Min ibadina abid olan, ibadet eden kullarımızdan, kullarımızdan bazılarını biz bu kitaba, Kur'an'a varis kıldık diyor Allahü Teala. Ama estafeyne tabiri var burada. Seçtiğimiz bazılarını diyor. Demek ki Allah'ımızın bu şu anda dünyada sekiz milyar kulu var. Bunların bir buçuk milyarı Müslüman. Allah'ımızın seçtikleri, seçtiği kullar bu bir buçuk milyar Müslüman olanlar. Diğerleri seçilmişler değil. Çünkü yanlış tercihler yaptılar. Müslüman olanlar en başta bu kitaba varis olanlar ve seçilmiş olanlar. Dikkat buyurun kardeşler. Muhammed Aleyhisselam'ın birçok ismi vardır. En çok halk arasında bilinenlerden bir tanesi Ahmedi Ahmet'i. demek? ne demek? Göklerde çokça övülen kişi. Göklerde ahlakı çok methedilen kişi Ahmedi. Göklerde kim methediyor Muhammed Aleyhisselam'ı? Melekler devamlı surette onun ahlakından bahsederler onun ümmetinin ona olan sevdasından, bağlılığından bahsederler. Onu överler. Ahmet göklerde çok övülen demektir. Muhammed ne demektir? Zeminde, yerde övülecek ahlakları üzerinde toplayan kişi. Ahlak numunesi, Muhammed. Bu onun en çok bilinen, Kur'an'da da geçen isimlerinden bir tanesi Muhammed. İsa Aleyhisselam ona Ahmet diye hitap ederdi. Çünkü daha yeryüzüne inmemiş, hala göklerde övülüyor. Yeryüzündeki ismi belirsiz. İsa Aleyhisselam bunu bilmiyor. Göklerdeki ismini duyuyor, biliyor. Bu yüzden ona ismuhu Ahmet, onun ismi Ahmet'tir diye hitap ediyor. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Efendimiz Aleyhisselam bir ismi daha var. Muhammed Mustafa. Mustafa ne demek? Seçilmiş kişi. Allah'ımız Muhammed Aleyhisselam'a verdiği bu özelliği, bu seçilmiş kişi özelliğini aynı şekilde mümin olan ona ve onun getirdiği kitaba iman etmiş olan herkese de أَصْتَفَيْنَا diyor. Seçilmiş olanlar. Kullarımızdan seçilmiş olanlar. İman eden, bu kitabın varisi olduğunu kabul eden, ben Müslümanım, ben Hanifim diyen, ben muvahhidim diyen herkes seçilmiş kişidir. Ey kardeşim sen de seçilmiş birisin. Evet peygamber değilsin çünkü son peygamber geldi. Ama sen de bu ayet-i kerimenin beyanıyla seçilmiş bir kulsun. Allah'ımız sen, senden bahsederken kullarımız içinden seçilmiş olanlara seçilmiş olanlara biz bu kitaba varis kıldık diyor. Sen bir varissin, sana miras kaldı. Kaç trilyon kaldı hocam? Yüz trilyon bile sana miras kalsa bu dünya için geçerlidir. Toprağa girinceye kadar. Toprağa girdiğin anda yüz trilyonun hiçbir hükmü yok. Peşinden arkanda kalanlar o paralarla e, haram işler yaparlar. Arkandan da bir ton küfür ederler. Şunu yapsaydı daha iyi olurdu, bunu yapsaydı daha iyi oldu. Oğlum baban sana yüz trilyon bırakmış, daha ne yapsın? Ama Dünyanın kaderi budur ne bırakırsan bırak evlattan hayırsız evlattan küfür yersin. Dolayısıyla boş muhabbet. Sana kalan dünyalık miras boş muhabbet. Toprağa kadar. Sana öyle bir miras lazım ki topraktan sonra da seni kurtarabilecek sana faydası olabilecek. Mahşerde sana faydası olabilecek. Ve sırattan geçerken sana faydası olabilecek. Seni el üstünde taşıyabilecek bir miras. Salih amel Kur'an ayetleri yaşadığın Kur'an ayetleri sana lazım. Kabrinde hesap verirken sana salih bir dost lazım. Kim olacak bu salih dost? Anan baban bile yanına girmeyecek. Çocuğun, oğlun, kızın yanına girmeyecek. Yanına girecek olan salih amellerin bir insan suretinde. Bu kitabı yaşarsan kabirde, o, o çetin yerde hesap vereceğin ilk durakta hesabını rahat verirsin. Bu kitabı yaşamazsan ayvayı yersin. Ayvayı yersin. Şu halde Allah Teala Hazretleri seni seçilmiş bir kul olarak çünkü Müslümansın. İslam'ı kabul ettin, atadan babadan dolma bilgilerle değil ben hakikaten bu dini yaşamam lazım, öğrenmem lazım dedin ve kendini İslam'a sevk ettin ve sen seçilmiş bir insan oldun. Bu ayetleri, bu Kur'an ayetlerini idrak eder, anlamaya çalışır ve yaşamaya çalışırsan sen Allah'ın sevdiği kullardan bir tanesi olursun. Ve dünya hayatının huzurlu geçmek şöyle dursun, bitmeyecek olan hayatın yani ebedi hayatını da kurtarmış olursun. Ayet böyle bir müjdeyle başlıyor. Seni, beni mirasçı kıldığını söylüyor. Devam ediyor Allah'ımız. Bunu söyledikten sonra bize Müslümanlara seçilmiş kullar ve mirasçılar dedikten sonra Allah'ımız Müslümanları üçe ayırıyor. Hepimiz şu anda evinde oturduğun hanımın, kızın, oğlun ve sen üç sınıfa ayrılıyorsunuz. Sen şimdi bu üç sınıftan hangisisin? Kararını ver Müslüman kardeşim. Feminhum zalimulli nefsi Onlardan bazıları o seçilmiş olan kullarımızdan Kitaba varis kıldığımız kullarımızdan bazıları zalimunle nefsi, kendi nefsi, nefislerine karşı zalimdirler. Ya hocam bir insan tamam zalimi biliriz, başkalarına zulmeder. Elinde kırbaçlı dişleri dökülmüş, zalim beyaz saçlı göbekli bir ağa, elinde kırbacıyla insanlara işkence yapar. Zalim diye bildiğimiz budur, başkalarına sıkıntı veren. Hayır, İslam'a göre zalim sadece başkalarına sıkıntı veren değildir. İslam'a göre zalim kendi nefsine de zulmeden insan demektir. Bir insan kendine nasıl zulüm eder? Allah'ımızın bu kitapta emir buyurduğu hükümlere karşı hareket ederek, kırmızı ışıkta geçerek, Allah'ımız diyor ki burada kırmızı ışık var, burada duracaksın. Bankada faizle işin olmayacak. Helal yollardan ticaretini yapabilirsin. Para alışverişi, para sürkülasyonu, EFT yapma, para gönderme, para alma, hesap tutma bunları yapabilirsin. Ama faizle senin işin olmayacak kırmızı ışık. Bu kırmızı ışığı geçtiğin zaman, Bizim faizle alakalı hükümlerimizi çiğnemiş oluyorsun. Seni varis kıldığım maddeyi çiziyorsun ve diyorsun ki ben reddi miras yapıyorum. Ben bu maddeyi reddediyorum. Bu nasıl iş akıllı bir insan kendisine miras kalmış olan büyük bir serveti, iman servetini reddeder mi? Bu dünyada imandan daha büyük bir servet yok. Halk arasında sağlık en büyük nimet derler yalandır. Sağlık imandan sonra gelir. İki numaradır. İman olmadıktan sonra sağlığın hiçbir kıymeti yok. Çünkü elinde sonunda iki bela başına gelecek bir ihtiyarlık. Kaç işin yok. İki ölüm. Bu ikisinden bir tanesini muhakkak göreceksin. Genç bile olsan, çok sağlıklı bile olsan, hayatın içinde hiç doktora gitmemiş bile olsan, aramızda şu anda sağlıkçılar var. Bu adamların yüzünü görmemişsin. 25 yaşındasın. Hiç doktora gitmedin. Ani bir trafik kazasıyla ikinci belayı yani ölümü tadabiliyorsun. Garantin yok. Bu ikisinden bir tanesini, en az bir tanesini kesin ve kesin yaşayacaksın. Şu halde en büyük nimet bu değil. En büyük nimet imandır. İman olmadıktan sonra tüm hayatını sağlıklı yaşasan ne olur? Ebedi cehenneme gittikten sonra. Bunu kim ister? Şu halde ebedi hayatı kurtarabilmek için bu ayeti kerimeleri iyi idrak etmemiz lazım. Okumayı sevmiyorsan okumuş ve aktaran, anlatan insanları dinlemek ve idrak edip hayatına monte etmek zorundasın. Bunu yaşadığın zaman sen varis olursun. Gerçek bir varis. Bana ne kaldıysa mal olarak tamamını babamdan, dedemden ne kaldıysa kabul ediyorum demiş akıllı bir adam gibi olursun. Ben reddediyorum. Babamla çiğnim vardı. O cim bomluydu. Ben fenerliyim. İnadım var. Ondan ne miras kalırsa reddedeceğim. Bu adama olsa olsa ahmak denir. Başka bir şey denmez. Sana ne oğlum adamın takımından? Sen kalan mirasa bak. Bu miras reddedilir mi? İki trilyon. İki trilyon. İki trilyonun bir trilyonunu Kerem Hoca'ya verirsin. Bir dergi açar. İslam davetçileri çıtırır. Bir trilyonla süper bir araba alırsın. Ev alırsın. Hayatına devam edersin. İki tarafa da yatırım yapmış olursun. Fifty fifty. Yarı yarıya. Bunu yapmak varken niye inat yapıyorsun? Müslüman kardeşim. Akıllı insan, akıllı insan böyle bir şey yapmaz. Akıllı insan kendisine miras kalmış olan bu kitaba sadık durur, sabit durur ve yerine getirmeye çalışır. Şimdi kişi nasıl zalim olur? Allah'ımız Kur'an'da yetmişten fazla ayette namazınızı kılın diyor mu demiyor mu? Bu hüküm yetmişten fazla ayette vardır. Neden Allah aynı emri yetmiş defa söylüyor? Çünkü insan zayıftır, insan çabuk unutur. Ve insana bir şeyi birkaç defa tekrar ettiğin zaman ona daha fazla dikkat eder. Anne çocuğuna dört defa evladım oradan yürüme. Evladım oradan yürüme halıyı kirleteceksin bardağı düşüreceksin. Çay bardağı var. Evladım çay bardağı var düşüreceksin. Dört defa söylerse çocuk dikkat eder ve oradan geçmez. Sadece bir defa söylerse çocuk dikkat etmez oradan geçer ve bardağı düşürür. Sıfır o İngiliz halısının üzerine. <gülüyor> o Çin halısının üzerine. 2000 TL'lik Çin halısının üzerine. Demli koyu demli çayı düşürür. Ve annesinden bir güzel tokatları yemeye başlar. Bir defa uyaran anne, beş defa uyaran anne. Bir şeyi, bir uyarıyı insana fazlaca yaptığın zaman daha bir dikkat kesilir. İnsan böyledir. Allah'ımız bizi yaratan Rab olduğuna göre, bizi en iyi tanıyan ve tanıyacak olan ilah da odur. Bundan dolayı bize yetmiş defadan fazla diyor ki namazınızı kılın. Şimdi Allah sana namaz kıl diyorsa, ve sen bu namazı kılmıyorsan Allah'a verebileceğin bir zarar var mı? Yok. Zararı kime veriyorsun? Kendine veriyorsun. Doktor sana reçeteyi yazdı. Namazını kılacaksın. Bu sağlıksızlıktan, bu göbekteki yağlardan, bu vücudundaki kamburlaşmadan kurtulmak istiyorsan verdiğim spor, egzersiz reçetelerini yapacaksın. Yemene, içmene dikkat edeceksin. Doktor sana bu reçeteyi verdi. Sen şunu diyebilir misin? Bu reçeteyi yapıp yapmamamda doktorun bir karı yok. Dolayısıyla yapmasam da olur. Bu, bu doktor için değil, bu reçete senin için. Sen yapacaksın bunu. Allah'ımız bu kitabıyla bize reçeteyi verdi. Dünya hayatında huzurlu, mutlu, kirlerden, pisliklerden uzak yaşamak istiyor musun? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, şahadet getir, zikret. Bunları yap, hem huzurlu yaşarsın hem de ebedi hayatını kurtarırsın. Bu Allah'ımızın bize verdiği reçetedir. Sen bunu yapmadığın zaman en önce kime zulmetmiş oluyorsun? Nefsine, kendi nefsine zulmetmiş oluyorsun. فَمِنْهُمْ <gülüyor> zalimulli nefsi, Onların bir kısmı zalimdir kendi nefsine karşı zulmetmiştir. Allah diyor ki içki içme. Sen diyorsun ya Allah'a bir zararı yok ki bunun. Elbette yok. Sana var. Zararı sana olduğu için Allah diyor ki ruhunu kirletme, kalbini kirletme, imanını kirletme. Ebedi hayatını ateşe sevk etme. Biliyorsunuz ki, içki yanar. İçki ateşi arttırır. Yanıcıdır. Daha dünyadaki kanunlarda bile böyle. Fizik kanunlarında ateşin harını arttırmak istiyorsan içki atarsın. Ve ateşin harı artar. Dünya hayatında bile fizik kuralları bunu gerektiriyorsa, ahirette içki içenlerin normalden çok daha fazla yanacağını kestirmek, senin için pek de zor olmamalı Müslüman kardeşim. Bu sebeple bu içkiyi bırakacaksın. Bu akşam dönüş gecen. Berat gecesi tövbelerin çokça kabul olacağı bir gecedir. Allah bu gecede affını, tövbesini kabul etmeyeceği insan sınıflarını sayarken, bir tanesi kim? İçkiye devam eden içkide ısrar eden. Devamlı surette içki içiyor. Bunun tövbesini kabul etmem. Bu akşam söz vereceksin. Bir daha içki içmeyeceğine dair Rabbine söz ver. Tertemiz çık. Ve ertesi güne başka bir İsmail olarak gözlerini aç. Başka bir Recep olarak gözlerini aç. Başka bir Mehmet olarak gözlerini aç. Söz ver Rabbine. Onun için affetmek çok kolaydır. Feminhum zalimulli nefsi, Onlardan bazıları nefsine zulmetmiştir. Emrettiğim şeyleri yerine getirmemiştir. Haram kıldığım şeylere yönelmekte kendini geri tutmamıştır. Takvaya sarılmamıştır. Allah korkusuna sarılmadığı zaman, takvaya sarılmadığı zaman düşman oluyor. İslam'ın hükümlerine düşman oluyor. Emirlerine düşman oluyor. Sonra İslam'a küfretmeye başlıyor. Sonra bir öteye gidiyor. İslam'ın sahibine küfretmeye başlıyor. Niye İslam'ın sahibine küfretiyorsun? Seni yoktan var eden bir yapışkan, pis bir sudan, seni var eden ilaha niye küfrediyorsun? Onlar ilahımıza, onlar bizim dinimize küfrediyor diye biz de onların kendilerine küfredecek değiliz. Onlar kadar aşa aşağılık olamayız. Kafirler dinimize küfrediyor diye biz de onlara küfretmeyiz. Küfretmek biliyorsunuz şeytana bile küfretmek haramdır İslamiyet'te. İslam'ın en büyük düşmanı Ebu Cehil'e bile küfredemezsin. Dolayısıyla it bacağımızı ısırıyor diye biz de itin bacağını ısıracak değiliz. Onların işi küfretmek, bizim işimiz dua etmek, hidayetleri için dua etmektir. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın diyor Yunus Emre Sen derviş olamazsın. Dolayısıyla biz bu insanların devamlı hidayeti için, kurtulması için dua edeceğiz. O bizim bacağımızı ısırıyor diye biz onun bacağını ısırmayacağız. İtlerin işi ürümektir, Müslümanın işi yürümektir. Onlar ürüyecek, biz yürüyeceğiz biz dünyayı daha güzel, daha yaşanılabilir bir alan kılabilmek için tabiata güzel bakacağız, hayvanlara güzel bakacağız. Hepsinden daha önemlisi insanlara güzel bakacağız. Onları kurtarmak için çaba sarf edeceğiz. Bir hamlen, bir çaban yoksa, insanın hayatını kurtarmak için bir gayretin, bir çaban yoksa Allah seni ne yapsın? Allah seni nasıl sevsin? Sen de her insan gibi yiyip içiyorsan, yatıyorsan, kalkıyorsan, eğleniyorsan ama bu din için ve bu dünya için, bu vatanın, milletin için hiçbir şey yapmıyorsan, senin bir hayvandan ne farkın var? Kurallara uymuyorsan, kurallara karşı bir sadakatin yoksa, senin bir hayvandan ne farkın var? Kurallar, bizi insan yapan kurallardır. Kurallar olmazsa, hayvanlardan bir farkımız kalmaz. Hiçbir farkımız kalmaz, kurallara uyuyacaksın. Kuralları kim koyar? Yanılmayan bir akıl koyar, yanılmayan bir ilim koyar. İnsan yapımı kuralların tamamı hatalıdır, arızalıdır. Yanılmayan ilmin kuralları noksansızdır. Yama kabul etmez. Yamaya ihtiyacı yoktur. Yanılmayan ilmin kuralları bu kitaptır. Kur'an onu duvarının üst köşesinde değil, kalbinin üstünde taşıman lazım gelir. Kalbinin üstünde bir insan nasıl taşır Kur'an'ı hocam? Nasıl zalimlerden olmaz? Yaşarsa, emirleri anlayıp, idrak edip yerine getirmeye çalışırsa bu adam artık nefsine zulmedenlerden olmaktan, Kurtulmuş olur. Allah bizi o salihlerden sadıklardan kılsın kardeşler. Amin. Onlardan bazıları nefslerine zulmetmiştir. İkinci sınıfı sayıyor şimdi. Kendi nefslerine zulmedenler birinci sınıf. Müslümanların üç sınıfını sayıyor şimdi Allah. Bismillah. Ve minhum onlardan bazıları iktisattadır. Hem günah işler hem sevap işler. İki kanattadır. Bazen düşer, bazen tövbe eder, kalkar, namazına sevk olunur. Özel günleri, özel geceleri iyi idrak eder, cumaları kaçırmaz, beş vakit namaz kadar sonra kötü arkadaşlara tabi olur, tekrar namazı bırakır. Bakın, bunlara muktesit denir. Dünyada geçimini iyi sağlayan insanlara iktisatçı denir, iktisatçı. Yani dengede yaşayan, batmayan, ayağını yorganına göre uzatan insanlar. Bunlara iktisatçı denir. Allah'ımızın Kur'an'da ortada yaşayan... Yani hem düşen günah işleyen hem de sevap işleyen kullara kullandığı tabir ne? İkinci sınıf Müslümanlar muktesiyadı ortada. Bazen düşüyor, çamura bulanıyor, bazen kalkıyor, elbiselerini yıkıyor, tövbe ediyor. Tekrar Allah'a yön Bakın bunlar zayıf Müslümandır. Ama ilkinden çok daha iyidir. İlki devamlı nefsine zulmediyor. Hiçbir ibadeti yok. Allah'ın emrettiği her şeyden geri duruyor. Zalim, kendi nefsine karşı zalim. İkincisi ortada olan bir kul. Ortada olan kulların devamlı surette nasihate ihtiyacı var. Ortada olmaktan kurtulup ön safta olanlar sınıfına geçmek istiyorsa az düşen, çok ayakta duran, kuvvetli, kaliteli Müslümanlar sınıfına geçmek istiyorsa nasihati çok alacak. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki Allah kuvvetli Müslümanı zayıf Müslümandan daha çok sever. Bu hadis-i şerifin şerhleri vardır. Manasından bir tanesine imani olarak kuvvetli Müslümanı, imani olarak zayıf Müslümandan daha çok sever. Allah mali olarak, dünyevi nimet olarak kuvvetli Müslümanı, dünyeyi olarak daha zayıf, fakir olan Müslümandan daha çok sever. Çünkü çok fazla Müslümana, çok fazla insana faydası vardır. Zekat verir, sadaka verir, hayra senette bulunur. Allah yolunda çalışır. Bunu daha çok sever. Bu ikinci manasıdır. Bir manası daha var. Fiziki olarak kuvvetli, kendisine bakmış, spor yapan Müslümanı, fiziki olarak zayıf, kendisine hiç bakmayan, bedeline özen göstermeyen Müslümandan, daha çok sever. Bu beden Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Sahibi değiliz emanet. Bu emanete çok iyi bakmak zorundayız. Yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Sporunu yapacaksın. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı dört beş tane spor var. Daimi surette bunları yapardı. Sen peygamberin örnek aldığını söylüyorsun. Sporla hiçbir işin yok. Bu vücuduna hiç bakmıyorsun. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam çok sağlam bir güreşçiydi. Güreşte sırtını yere getirebilen yoktur. Çok iyi bir yüzücüydü. İyi bir koşucuydu. İyi bir biniciydi. At binicisi. Çok iyi ata binerdi. Çok iyi bir atıcıydı. Ok ve mızrak atmada Muhammed Aleyhisselam'ın önüne geçebilen kimse yok. Bakın spor dedim mi aklına Muhammed Aleyhisselam geliyor. Ama sen spor sıfır. Egzersiz yok. Hani ona benzeme? Hani onun kalitesine yaklaşmaya çalışma? Bu beden bu beden parayla alınmış olan bir şey değil. Allah sana bunu verdi. Emanet olarak verdi. İyi bakacaksın. Allah kaliteliği, kuvvetliği, güzeli zayıf olandan, kendisine bakmayandan çalışmayandan çok daha fazla sever. Çalışan sevapları götürür. Çalışan düzelttiği insanın sevabını da alır. Kızım beş vakit namaza başladı. Fakat namaza başlatabilen kişi ben olamadım. Namaza başlatan abisi oldu. Kızıma keyiflendim tabii. Fırça attım. Dedim ki, kızım sen utanmıyor musun? Burada ülkenin en sempatiken çekici hocası, benken, yanımdayken, seni namaza başlatan, senin sevaplarına ortak olan kişi, babanı yapmadın. Gittin abinin nasihatleriyle namaza başladın. Sen utanmıyor musun dedim. Makara yaptım kızıma. Kızım şöyle cevap verdi. Baba, sana ne zaman bir soru sorsam, diyorsun ki kızım şu videomu izle. Baba bunu bölüm yap kızım şu başlıkta bir videom var seyret. Devamını bana adres gönderiyorsun baba. Adres tespiti yapıyorsun, adres tarif ediyorsun. Kardeşler, Allah şükürler olsun. Sorulan bin sorunun 999'una cevap niteliğinde bir arşiv oluşturduk. Gerek internet sitemiz, gerek YouTube kanalımız. 5000'den fazla video var. İslam'a dair ne sualin varsa bir aratma yapıyorsun. Adres belli. Hemen orada verdiğim cevap çıkıyor. Neden bu arşivi oluşturdum? Çünkü aynı soru 30 defa aynı gün içinde bana geliyor. Allah aşkına ben ma makine değilim. Robocop değilim ya. Aynı soruyu 30 defa cevaplamak sıkılıyor. Sıkıyor. Başka şeyler konuşmam lazım. Bu yüzden adres veriyorum. Bizi yanlış anlamayın kardeşim. Keyiften adres vermiyorum yani. Para kazandığımız bir şey de yok. Kanalımız reklama kapalı. Süper kahraman olduğumuz için paraya ihtiyacımız yok çok şükür. Dolayısıyla adres veriyorum. İzle oradan adresi. Ben şimdi aynı şeyi sana kırk defa anlatmayayım diyorum. Kızıma da bunu böyle söylediğim için alınmış. Benimle özel olarak ilgilenmen lazım gelmez miydi baba diyor. Lazım gelmez mi diyor. Benim tabirlerim bunlar. Küçük kız benim tabirlerim bunlar. Bana ayak yapma. Abim diyor ne soru sorsam. Senden öğrendiği bilgileri diyor bana detay verdi baba. Benim de ilgilendi özel olarak diyor. Bu yüzden diyor tesir etti. Ve namaza beni o başlattı diyor. Bu sefer gittim abisine çakmaya. Sen dedim utanmıyor musun? Baban seni sevk etsin, baban vesile olsun, baban kıymetli bir hocadır demen lazım gelirken. Sen niye bu kızı namaza başlattın dedim oğluma. Oğlum dedi ki ya baba, beni de namaza başlatan sen değil misin? Evet oğlum. Peki beni namaza başlattığın için otomatik olarak ben de kızını namaza başlattığım için Otomatik olarak sevapların bir misli sana gelmez mi? Seni tebrik ederim oğlum Seni tebrik ederim. Zaten Kerem Önder'in çocuğu daha önce böyle olmalı. Yani normal bir çocuk olmamalı. Böyle zeki olmalı. Allah onlara selamet versin. Ayaklarını İslam dairesinden çıkartmasını, çıkartmalarını nasip etmesin inşallah. Şimdi burada bir hayır halkası var. Burada bir zincirleme hayır hareketi var. Bir kişi başka birine namazı öğretti, namaza alıştırdı. O kişi de başka birine namaza alıştırdı. Kendi kız kardeşini namaz alıştırdı. Şimdi bu kız kardeş de okulundan ya da dershanesinden herhangi bazı kızları namaz alıştırırsa otomatikman burada paranın büyük kısmı kime geliyor? Hocaya geliyor. Devam edin. Çalışın. Zengin yapın beni. Zengin yapın biri. <gülüyor> Allah size selamet versin. <gülüyor> bu, bu büyük bir kardır. Bakın dünyada yapacağınız mali karlar, cebinizi doldurmalar toprağa kadardır. Bu karsa seni kabirde de, mahşerde de Mizanın o, o eşsiz terazinin önünde de asla yalnız bırakmaz. En büyük kar, en büyük kazanç budur kardeşler. وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدِ Onlardan bazıları iktisattadır, ortadadır. Düşer kalkar, düşer kalkar. Bazıları nefsin'e nefislerine karşı zulmederler. Şimdi üçüncü bir sınıf daha sayıyor. Hepimizin olması, olmayı istemesi gerektiği bir sınıf. Kardeşler. وَمِنْهُمْ Bil بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Onlardan bazıları sabık, tır, sabık, sabık. Ne demek? Yarışçı, önde olan. Ben daha iyisini yapacağım diyen. Sen kaç kişi namaza başlattın? On kişi. Ben otuz kişiyi başlatacağım. Buna yarışçı denir. Yarışçı Müslüman. Devamlı surette etrafındaki Müslümanlarla yarış halinde. Ne yaptım bugün? Tevbi yaptım biraz İslamı. Anlattın mı? Anlattım. Dört kişiye tevbi yaptım bugün. Benim sekizi bulmam lazım. Benim seni geçmem lazım. Bunlara wasabıkun, sabıkun, önde olanlar vakuya sözünesinde geçer. İleride olanlar, yarışı hep önde bitirmeye çalışanlar denir. Bunlar mukarreplerdir. Allah'a yakın olanlardır. Bizim olmak istediğimiz sınıf hangisi? Hedefini yüksek tut. Ben ilk ona girme, girsem bana yeter. Hayır, ne ilk onu? Ben şampiyon olmak istiyorum. Ben her sene şampiyonlar liginde mücadele etmek istiyorum. Diyeceksin. Siz hiç Fener Başkanı'nı duydunuz mu? İlk 15'e girsek bizim işe yeterlidir diye. Adamı döverler ya. İlk 15 beşle. Her sene şampiyon olmak için... Zirveyi zorlayacaksın. Sen üst sınıf bir takımsın Şampiyon olacaksın. Çöplerin hepsini kovacaksın. İyileri alacaksın ki şampiyon olabilesin. Dolayısıyla وَمِنْهُمْ sabiqun Onlardan bazıları da öndedirler. İleridedirler. بِلْخَيْرَاتِ Hayırda öndedirler. Bütün hayır işlerinde, ibadette daha fazla ibadet yaparlar. Allah beş vakit emir, emir kılmıştır. O on vakitin peşindedir. Muhammed Aleyhisselam on vakit kıldı. Ben de onun kıldığı nafileleri alışkanlık edinmem lazım derler. Bi'iznillah Allah'ın izniyle hayırda yarışırlar ve öne çıkarlar, önde olmaya çalışırlar. Bunlara öncüler denir, veliler, alimler, Allah dostları bunlar sabiktir. Bizim murad ettiğimiz makamda işte budur kardeşler. Hocam biz olamayız ya, bizim için zor. Hayır, ne demek olamayız? Nefes alıp veriyor musun? Aklın başında mı? Evet. O zaman tövbe imkanın var, kendini geliştirme imkanın var, sadıklardan olma imkanın, ihtimalin var. Böyle bir ihtimalin olmadığını düşünüyorsan, Allah'ın seni sadıklardan ve yapabilme kudretinin olmadığına inanıyorsun demektir. Bu Allah için çok basit, çok kolay bir şey. O bir anda ol derse sen de sadıklardan, salihlerden olursun. Velilerin büyüklerinden Terzi Baba, Allah ondan razı olsun. Anadolu'nun büyük evliyasındadır. Özelliği neydi? Okuma-yazma bilmeyen velilerdendir bu. Çok az vardır. Ümmi olan veli, okuma-yazma bilmeyen velilerden. Ümmi Sinan da bunlardan bir tanesidir. Terzi Baba da böyle bir veli zat. Nakşibendi şeyhi. Tabi veliler bu işi dünya menfaati için değil sadece Allah'ın dinini yaymak için yaptıklarından bu İslam davetçiliğini etrafları her zaman çok kalabalık olur. İlmi seviyeleri alimler gibi olmasa bile etrafları çok kalabalık olur velilerin. Şeyhim her zaman şunu derdi. Deveciye komşu olan kapısını büyük yaptırsın. Deveci ne demek? Veliler deveci gibidir, kervan götürürler. Hep bir kervanları vardır, etrafları her zaman kalabalıktır. Sen şimdi bir deveciye komşuysan ve bir Allah dostunu seviyorsan muhakkak kapını büyük yaptırman lazım. Çünkü bu adamı nereye davet etsen peşinden yüzlerce insan gelir. Velilerin sevgisi bunun gibidir. Şimdi o devrin alimleri terzi babanın etrafındaki bu kalabalığı görünce haset ediyorlar, hakkında fitne çıkartıyorlar. Alimsen, hocaysan, İslam davetçisisen etrafında kalabalıklaşıyorsa muhakkak senin hakkında fitneler çıkartılacak, iftiralar olacak. Kaçın kaçışın yok. Muhammed Aleyhisselam'da da oldu. Yusuf Aleyhisselam'da da oldu. Ümmetlerinde de olacak. Bundan kaçışın yok. E bunlar var diye davayı mı terk edelim? Onlar bizim günahlarımızı temizler, derece bizi yükseltir. Terzi Baba hakkında fitne kaynattılar. Devrin alimleri toplandılar. Terzi Baba'yı imtihana çağıralım dediler. Sualleri soralım. Bakalım ilmi bilgisine kadar. Terzi Baba'yı çağırdılar. Dediler ki buyurun gelin. Terzi Baba geldi, baktı hep alimler. Orada dizilmiş oturmuşlar. Dedi ki buyurun beni niye buraya çağırdınız? Alim kişiler dediler ki biz seni buraya sual etmeye çağırdık, sınav edeceğiz seni. Çünkü etrafın çok kalabalıklaştı, dine dair yanlış bilgiler vermeyesin insanlara diye. Seni şimdi sual edeceğiz. Sorularız, sorularımıza cevap vereceksin. Terzi Baba rahmetullahi aleyh, tabi dedi buyurun sorun. Birkaç sual sordular, cevaplarını verdi. Alimlerden bir tanesi dedi ki Allah'ın subuti sıfatlarını sayar mısınız? Terzi Baba dedi ki Allah'ın subuti sıfatları bize göre sekiz tanedir, size göre yedi tanedir. Alimler durdu. Ne demek size göre? Sıfatların size göresi, bize göresi mi var? Ya sekizdir, ya yedidir. Ve bu bütün müminler için aynıdır. Allah'ın sıfatları kişiden kişiye değişmez. Ne demek istiyorsun? Açıkla dediler. Terzi Baba dedi ki, hayat, ilim, semir, basar, irade, kelam, tekvin. Yedi. Bir tane daha var. Hangisini atladım? Kudret, kudret, irade, kudret, kelam, tekvin. Kudret sıfatı dedi. Benim iman ettiğim sekiz sıfattan bir tanesidir. Ama kudret sıfatına siz iman etmiyorsunuz dedi. Terzi Baba. O alimler dedi. Ne demek ki iman etmiyorsunuz? Eğer sizler Allah'ımızın kudret sıfatına iman etmiş olsaydınız, onun her şeye gücünün yeteceğine im iman etmiş olurdunuz. Benim gibi okuma yazma bilmeyen bir adamda İslam davetçiliği vasfını yaratabileceğine ve insanlara faydalı olup onları doğru yola eriştirebileceğime iman etmiş. Kudretinin gücünün yettiğine iman etmiş olurdunuz. Ama siz bu sıfatına iman etmiyorsunuz. Benim bu işi yapamayacağımı iddia ediyorsunuz. Deyince alimler nasıl büyük bir yanlışta olduklarını anladılar. Özür dilediler. Helallik istediler. Ne yapıyorsan yapmaya devam et dediler. Şu ana kadar ne yapıyorsan yapmaya devam et çünkü sen hikmet ehli bizi atsın. İşte bu budur. Allah'ın kurallarını yerine getirmeyenler kendine zulmedenlerdir. Hocam hem Müslüman olup biz biliyoruz ki sadece zalimler kafirdir. Müslümandan Zalim olmaz. Sadece kafirler zalimdir diyebiliyoruz. Hayır. Müslümanların da zalimleri vardır. Bakın. Adem Aleyhisselamla Havva anamız cennetten kovulduğunda ayetle sabit. Adem Aleyhisselam nasıl dua ediyor? Tövbe duasında kullandığı kelime ne? Allah'ım biz nefsimize zulmettik. Kime zulmettik diyor? Biz nefsimize zulmettik. Cennette her şey milyon tane milyar tane nimet helalken sen bize dedin ki bu ağaca yaklaşma. Biz gittik senin haram kıldığın tek şeye. O ağaca gittik meyvesinden yedik. Biz sana bir kötülük yapmadık. Biz nefsimize zulmettik. Adem ve Havva Allah'ın selamı ikisinin üstüne olsun. Bunu söylediler. Aynen onlarda zulüm, nefislerine zulüm olduğu gibi onların çürükleri olan bizlerde de Allah'ın kurallarını yerine getirmediğimizde kendimize zulmetme olur. Yapmamız gereken şeyleri yapmama zulümdür. Yapmamamız gereken şeyleri yapma zulümdür. Kime? Kendimize. Çünkü ateş terazideki günah dengesinin sol tarafı yükseltiyorsun, büyütüyorsun. Büyüttüğün zaman, ahirette mizana gittiğin zaman bir tane günah fazla gelsen olacak? Önce bir cehenneme gireceksin, o günahların tamamını bir temizleyecekler. Hamamda seni bir terletecekler. Terlemeden hamamda o kiloları veremezsin. O toksinleri üzerinden atamazsın. Bir hamama girmen gerekiyor önce. Cehenneme gireceksin, birinci basamakta. Seni bir yakacaklar, günahları temizleyince ondan sonra cennete gireceksin. İlk olarak Kevser suyuna gireceksin. Yıkanıp içeceksin. Sonra temizleneceksin. Ve cennete yaşamaya devam edeceksin. Müslüman olarak ölürsen. Hadise budur. Müslüman kardeşim. Nefsine zulmedenler gruplardan bir tanesi. İkincisi ortada olanlar, gidip gelenler, bazen şeytanı dinleyenler, bazen meleğin ilhamını dinleyenler. Biliyorsunuz şeytanın vazifesi nedir? İlizyonist kötü olan şeyleri güzel gösteriyor. Acayip bir yeteneği var. Güzel şeyleri kötü gösteriyor. Mesela namaz kılan sohbete giden Müslüman arkadaşını, Müslüman kardeşini sana çok çirkin bir adam olarak gösteriyor. Geri kafalı, örümcek beyinli bir adam olarak gösteriyor. Uyuşturucuya sevk eden, seni içkiye uyuşturucuya ve kumara sevk eden arkadaşını ilerici çağdaş bir arkadaş. Ne güzel bir arkadaş. Bununla iyi eğlenilir diye gözüne allıyor pulluyor. Bir ilizyon yapıyor. seni, Senin gözüne onu güzel gösteriyor. Şeytan ilizyonisttir. Horasan'dan hacca giden bir genç bir alim kişiyle tanıştı hac dönüşünde. <gülüyor> alim kişiyle konuşurken, alim kişi ona dedi ki, sana hacda yaptığın ibadetler kadar en az kıymetli bir nasihat vereyim mi? Bir bilgi vereyim mi? Dedi. Genç dedi ki, buyurun efendim. Müslüman, Müslümanın nasihatine muhtaçtır. Din nasihatle kaimdir. Ne nasihatiniz varsa bana söyleyin, ben kabul edeceğim. Amel etmeye çalışacağım. Alim kişi dedi ki, sizin Horasan'da Şeytan var mıdır? Efendim dedi, Şeytan olmadığı yer yoktur ki. Her tarafta insan varsa, insanlarla beraber şeytanlar da vardır. Peki bu şeytanlar size de vesvese verir mi? Herkese verdiği gibi, bize de vesvese verir. Şeytan size vesvese verdiği zaman ne yaparsınız dedi alim kişi. Genç dedi ki, felak okuruz, nasıl okuruz? Evuz'u besmene Besmele çekeriz, aklımızdan atmaya çalışırız. Kulağımızı vesveseye kapatmaya çalışırız. Biliyorsunuz, eûz Besmele ve felak nas kulaklarımızı tıkamak demektir. Neye? Meleklerin... İlhamı gelmeye devam eder. Şeytanın vesvesesi kulaklar tıkanır, kesilir. Ve şeytan kaçıverir. Bir süre kaçar sonra tekrar geri gelir. Alim kişi dedi ki sana bir nasihat edeceğim. Şeytan bir köpek gibidir. Şeytanın sahibi Allah Teala'dır. Siz şeytan size vesvese vermeye geldiğinde köpekle uğraşmayın. Köpeği kovdun mu bir süre sonra tekrar gelir. Tekrar hırlar gürler. Tekrar uğraşmak zorunda kalırsın. Siz köpek size gelmesi kesilsin diye köpeğin sahibine Allah Teala'ya köpeği şikayet edin. Allah'ım bu köpeği sen yarattın, bunun sahibi sensin. Bu köpeği benden uzak tut deyin. Nasıl ki biz bir yerlere gittiğimiz zaman bir yazlığa gittik, bir araziye, arsaya gittik, çay içmeye dostumuzu ziyareti. Köpek orada bize havlıyor. Yabancı biri olarak görünce köpek hemen avlar ve bizi korkutmaya çalışır. Köpeğin sahibi, kardeş köpeğine sahip olur musun lütfen? Ben buraya senin çayını içmeye geldim ya. Tut şunu. Elimden ayağımdan bir kaza çıkmasın. Döner tekme atmayayım köpeğine diyorsun. Kime söylüyorsun? Köpeğe söyle. Köpek kardeş bak uzak dur ben tekvandacıyım demiyorsun. Köpekle muhabbet etmiyorsun. <gülüyor> köpeğin sahibi ne diyorsun ki bunu tut. Sahip ol köpeğine. Şeytan denilen rezilleş köpeğin sahibi Allah Teala'dır. Bize sınav olsun diye yaratmıştır. Cennete gerçekten hak edebilmemiz için bunu yumruklamamız, bunu tekmelememiz ve sırtını yere, yere değdirmemiz, getirmemiz lazım savaşmamız için Allah Teala bunu yaratmıştır. Bu köpeğin sahibine yalvar. Allah'ım bu şeytan derilen iblisi şu berat gecesi hürmetine benden uzak tut. Dibime kadar girmesin. Yani uzakta uzaktan uzaktan vesvese versin. Dibime kadar girmesin. Yatağımda yanıma yatmasın. İbadetimde yanıma gelip fıs fıs fıs bir şeyler söylemesin. İsmi Azam duasını yaptım 20 yaşında. Geçen bir röportaja gittim, orada anlattım. Burada da yeri geldi, anlatmak zorundayım. Gözlerim bozuldu. 19 yaşlarındayım. Doktora gittim. Doktor gözlük verdi. Gözlük benim için çok rahatsız edici bir şey. Hiç sevmiyorum ama mecbur kaldık. Kullandım. Tefsirlerde gördüm. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam hangi körün gözünün iyileşmesini isterse yaptıkları bir şey var. Ellerini gözlerinin üstüne kapatıyorlar. tekerini, iki gözünün üstüne kapatıyor ve İsmi Azam duasını okuyor. Duayı bitirince elini gözlerinin üstünden çekiyor ve o ama kişinin gözleri açılıyor. Gözleri ağrıyanı da bunu yapıyorlar, gözleri kör olana da. Dedim ki ben bunu yapayım. Ne kaybederim ki? Bu duayı yaptım. Fakat dikkat edin kardeşler. Elimi gözlerimin üstüne koydum. İsmu Azam duasını okumaya başlarken şeytan sol taraftan geldi ve şöyle dedi. Çünkü gözlerim yanmaya başladı. Duayı okumaya başladığım anda gözlerimin arkası yanmaya başladı. Ben korktum. Şeytan dedi ki gözlerin kör olacak. Duayı bırak. Dua etme. İsm-i duasını yapıyorum, peygamberlerin bir sünnetini yerine getiriyorum. Bu esnada bile şeytan olaya ortak olmak istiyor, kafamı karıştırmaya çalışıyor. Geldi ve dedi ki dua etme gözlerin kör olacak. Hemen peşinden bir melek geldi ve ilham vermeye başladı. O da şöyle dedi. Sen kötü bir şey yapmıyorsun, duayı bırakma. Bakın, bu, bunların tamamı bir saniye içinde oluyor, ben dua yaparken. Duayı bırakmadım, sonuna kadar gittim. Duayı bitirdiğim anda Allah'ımız bugüne kadar yaptığım bütün duaları kabul etmiştir, Allah'a şükürler olsun. Ama hep ileride. Bazen birkaç ay sonra, bazen birkaç yıl sonra ne dua ettiysam Allah bana verdi ve istediğimden fazlasını verdi. Ama bir duamı o anda, o saniyede hemen kabul etti. Bu gözlerim için yaptığım ismazam duası. O anda gözlerimi bir açtım, ellerimi bir açtım. Hani otur filmlerinde var ya bandaj açıyorlar böyle. <gülüyor> Amak içinin gözlerinin üstünden bandaj açıyorlar. Bandaj bir açılıyor. Önce bir buğulu bir hal sağa sola biraz buğulu bakıyor. Sonra tak Jilet gibi oluyor her taraf. Ben gözlerimi açtığım anda her taraf jilet gibiydi. Yaptığım ilk iş ne oldu? Hemen gözlüğümü aldım. Tak gözlüğü aldım. gözümü bir takıyorum. Boğulu görüyorum her tarafı. Gözlüğü bir çıkartıyorum jilet gibi. Sekiz K. Gözlüğü takıyorum boğulu. Örümceğin ısırmasından sonra sabah uyanan Spiderman gibi. Gözlüğü bir takıyor her taraf boğulu. <gülüyor> gözlüğü çıkartıyor her taraf jilet gibi. Allah'ımız o anda benim duamı kabul etti. Buraya nereden geldim? Şeytan en hayırlı amelinde bile, yaptığın en güzel işte bile onu bozmak için soldan gelir. Bazen sağdan gelir. İyi bir nasihat ediyormuş gibi. Senin o amelin yapmanı yapmayı bırakmanı ister. Vesvese verir bu konuda. Sen iyi bir şey yapıyorsan, yasak olmayan bir şey yapıyorsun. Allah'ın helal kıldığı bir şey yapıyorsun. Devam et. Durma. Dua ediyorsun. Devam et. Durma. Kur'an okuyorsun. Devam et. Durma. Kur'an okurken bazen şöyle gözlerin bozulacak, fazla abartma. Haber kanallarını yüz tane haber kanalını telefondan her gün minik minik yazılarla okurken gözlerin bozulacak demiyor. Üç sayfa, dört sayfa Kur'an okuyorsun. Fazla abartma istersen senin kafandaki plan ne bu? Akşam on sayfa okuyayım. Üçüncü sayfada şeytan hemen giriyor ki gözlerin bozulacak. Kur'an okumaktan gözleri bozulur mu insanı be? Aksine gözlerine nur gelir. Gözlerine nur gelir, kalbine nur gelir. Gerçekten kalpleriniz temiz olsaydı Kur'an'ı okumaya doyamazdınız dedi benim halifem. Hazreti Osman radıyallahu anh. Gerçekten kalbin temiz olsaydı. Biz niye Kur'an okuduğumuz zaman sıkılıyoruz? Çünkü kirlenmişsin. Zulmettin nefsine zulmettin. Kalbini kirlettin. Ruhunu kirlettin. Her şeyini kirlettin. Bu yüzden sıkılıyorsun okurken. Bu yüzden namaz kılarken sıkılıyorsun. Bu yüzden sohbet izlerken, dinlerken ya da bir sohbet meclisine gittiğini sıkılıyorsun. Kirlendin. Kirlettin. Allah'ın sana tertemiz bir şekilde ettiği ruh latifesini kirlettin. Üstüne karalar çaldın. Zift çaldın. Ne diyorsun ki ben niye lezzet alamıyorum? Niye kirletiyorsun evladım? Niye çamurların içinde yürüyüp de temiz kalmak için hareket çekiyorsun? Ben çamurların içinde yürüyorum ama yürüyorum ama asla kirlenmem. Hayır hayır. Çamurların içinde yürüyorsan kirlenmeye alışık olacaksın. Temiz yerlerde yürümen temizlerle bulunman gerekiyor. Akıllı Müslüman böyle yapar. Ayeti bitirdim kardeşler. Wa minhum sabiqun bil khayrati bi Onların bazıları da sabıklardır. Hayırda önde olanlardır. İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki Allah'ımız üç sınıf ayırdı bütün müminleri. Zalim, muktesid ve sabık yani önde olan, yarışmacı olan. Şöyle diyor Razi, zalim günahları ağır basan, muktesid günahları sevapları ile denk olan, sabık ise sevapları daha çok olan demektir. Günahları çok daha fazla ağır basıyor. Bu nereye gider ahirette? Bu önce bir cehenneme uğrar. Zalim olan. Sabık dengede. İkisi de var. Sabıksa hayırları çok daha fazla, çok daha önde. Terazi biliyorsunuz ahirette terazi ters. Buradaki terazi ağır olan taraf aşağı düşer. Ahiretteki terazide ağır olan taraf yukarı çıkar. Sevapların çok daha fazlaysa sağ taraf terazisi yukarıda olacak. Ve sen direkt cennete gideceksin günahlarının cezasını çekmeden. Allah hepsini affedecek. Başka bir örneği zalim cahildir. Muktesit öğrenme durumunda olandır. Öğreniyor, düşüyor, kalkıyor ama öğrenmeye devam ediyor. Sabıksa alim olandır, öğreticidir. İnsanları devamlı geliştirir, insanları devamlı öğretir. İyi olmalarını, düzelmelerini ve gelişmelerini sağlar. Davetini yaptığın kişi sayısı önemli değil Müslüman kardeşim. İki kişiye yap, dört kişiye yap davetini. Tebliğinde salih olursan, sadık olursan, samimi olursan Allah sana tesir verecektir. Etrafındaki insanların, talihlilerin sayısı gitgide artacaktır. Hele ki yaptığın daveti ücretsiz bir şekilde sıfır menfaatle yaparsan Allah sana öyle bir tesir verir ki sesini dünyanın en ücra köşesine duyur. Amerika'daki adam Amerika'daki adam sana binlerce hidayet mesajı gönderir. Amerika'daki genç kardeşin, Fransa'daki genç kardeşin buradan Fransa'ya gitme ihtimalin yok. Buradan Çin'e gitme ihtimalin yok. Çin'deki genç kardeşin sana teşekkür mesajı, hidayet mesajı gönderir. Ben böyleydim, komünizme kapılmıştım. Senin sohbetleri seyredim, seyrettim. Tekrardan İslam'a geri döndüm. Ateizmden kurtuldum, haberin olsun hocam der. Sesini dünyanın her tarafına duyurur. Sen yeter ki salih ol, samimi ol. Allah seni sabıklardan yapar, öncülerden yapar. Osmanlı bir çadırda kuruldu. Müslüman kardeşim, çadır. Çadırda beyler oturdular, anlaştılar, bir birlik kurdular. Devleti kuruyoruz dediler. Osman Bey devleti kurdu. Çadır. Bir çadırdan dünyaya hükmettiler. 623 yılın 4 asırında dünyaya hükmettiler. Bütün ülkeler, dünyada ne kadar ülke varsa hepsi bize biat etti diyor. Osmanlı sultanları, paşaları. Bir tek Birleşik Krallık hariç, İngiltere hariç. Bunlar senin dedelerin. Onlar yaptıysa sen de yapabilirsin. Yeter ki biraz, biraz samimiyetin olsun, biraz Allah'a güvencin olsun. Allah'ın bir anda, istediği anda sen, sende böyle bir tesiri yaratabileceğine imanın olsun. Onun kudretine inan. Subuti sifatları sekizden yediye indirme. O kişilerin yaptığı yanlış sen yapma. Razi devam ediyor. Zalim ashabı meşeme kitabı solundan verilendir. Biliyorsunuz Allah ayrı ayırıyor. Kitabı sağından verilenler sağcılar. Kitabı solundan verilenler solcular. Vakıya suresinde geçer. Zalim ashabı meşemedir. Kitabı solundan verilenlerden. Muktesid ashabı meymene kitabı sağından verilenlerden. Sabıksa Allah Teala nezinde en önde bulunanlardan, bulunanlardan mukarrep olanlardan, Allah'a yakın olanlardan demektir. Sen şimdi bir karar vereceksin Müslüman kardeşim. Sen bu üç sınıfın içinde hangisi olmak istiyorsun? Şu gece hürmetine Allah bizi sabıklardan yapsın. Ya Rabbi Alemin şu gece berat gecesi hürmetine duamızı kabul et. Bizi sabikundan, bizi mukarrabundan eyle ya Rabbi. Sana yakalananlardan eyle ya Rabbi. Amin ya Mu'in. Ayeti bitireyim. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرِ İşte budur. Fazlül kebir, en yüksek olan fazilet, en büyük, en geniş olan, en büyük olan fazilet işte budur. Sabıklardan olursan, yani ehli keşf, ehli ilm olmak için hareket edersen, fazilet, bundan daha büyük bir fazilet yoktur. Hizmetimin başında zikrettiğim gibi. Bütün dünyevi faziletler, rütbeler, kabre kadar... Manevi faziletlerse ebediyete kadar sonu yok. O rütbenin sonu yok. O zaman senin dünya rütbelerini kazanırken, dünya kariyerini yaparken daha fazla önem vermen gereken kariyer, ebedi hayat kariyeri olması gerekmez mi? Müslüman kardeşim. Muhyiddin Arabi'nin bir sözünü okuyayım. i̇bn Arabi şöyle diyor. Şeriatın biri aşağı, diğeri yüksek olan iki dairesi vardır. Aşağı daire, yüksek daire. Yüksek daire, sabıkların dairesi. Aşağı daire... Sıradan Müslümanların, zalimlerin ve müktesitlerin dairesi. Asgari olarak yaşıyorlar. Bu kadar yapsam yeter bana diyorlar, altta kalıyorlar. Diğerleri üstte, öncüler. Aşağı dairesi ehl-i fikr, yukarı dairesi ehl-i keşf içindir. Ehl-i fikr, alimler aşağı daireyi kurtarabilmek için yapacakları asgari ilimlerin, asgari emirlerin ne olduğunu, şeriatın asgarisinin ne olduğunu onlara anlatırlar. Hal bilgisi verirler. Bunu yaparsanız kurtulursunuz derler. Bunlar ehli fikirdir. Yukarı daire ise ehli keşftir. Onları alim yapmak, veli yapmak için çalışır gayret gösterirler. Keşf ehlinin söyledikleri sözlerin kendi dairelerinde bulunmadığını gören fikir ehli keşf ehlinin sözlerini red ve inkar eder. Ama keşf ehli fikir ehlinin sözlerini red ve inkar etmez. Şimdi alimler bazı velilerin söylediği sözleri garip gelir ve inkar ederler. Ya böyle bir şey yok şeriatta böyle bir şey yok derler ve inkar ederler. O velinin kendi manevi durumunda yaşadığı meseleleri kitaplarda böyle bir bilgi görmedikleri için inkar ederler. Mesela Hızır ve Musa kısası buna bir örnektir. Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselama bir iyilik yaptı bir gemici. Onları karşıdan karşıya geçirdi ücretsiz bir şekilde. Hızır aleyhisselam ne yaptı? Gemicinin gemisinin tam ortasını deldi. Su içeriye girsin ve gemi arızalı olsun diye. Musa Aleyhisselam dedi ki ya sen ne yapıyorsun? Sen Allah'ın veli bir kulusun, sevdiği bir kulusun. Bu gemiyi niye deniyorsun? Bu insan bize iyilik yaptı. Senin bilmediğin, benim bildiğim şeyler vardır. Şu anda bu bilgiye vakıf değilsin. Sen bana itiraz etme, sadece itaat et dedi. Hızır Aleyhisselam devrin büyük bir velisi. Musa Aleyhisselam devrin peygamberi, rasul. Kendisine kitap inmiş. Tevrat'ın sahibi. Allah dedi ki sen ona tabi olacaksın. Senin mürşidin o. Bilmediğin şeyleri sana öğretecek. Aynen bunda olduğu gibi fikir ehli bazen keşfehlinin söylediği bazı sözleri garip karşılar ve sözlerini inkar eder. Ama keşfehli asla fikir ehlinin sözlerini inkar etmez çünkü fikir ehli yani ilim ehli şeriatla konuşur. Kur'an, sünnet ve icma ile delillerle konuşurlar. Aralarında böyle bir fark vardır. Hem fikir hem keşif sahibi olanlar zamanın hakimidirler. Kişi hem manevi ilimlerde kendini geliştirirse hem zihni ilimlerde, akli ilimlerde Şeriatta kendini geliştirirse işte bu zamanın sahibidir. Allah ona öyle bir tesir verir ki binlere yüz binlere hitap eder. Milyonların hayatını kurtarır. Musa ile Hızır'ın kıssaları buna şahittir diyor. muhyiddin Arabi Hazretleri Musa Aleyhisselam Hızır ile karşılaştıktan sonra olayların iç yüzünü kendisine öğrettikten sonra Hızır Aleyhisselam öyle bir maneviyata açıldı ki kavminin sayısı kendisine iman edenlerin sayısı çok daha fazla arttı. İbnül Arabi meseleyi böyle özetliyor kardeşler. Allahü Teala Hazretleri şu dünya hayatımızda bize hem zahiri ilimlerde gelişmeyi nasip etsin, hem manevi ilimlerde kendimizi geliştirmeyi nasip etsin. Amin, <gülüyor> mu'in. bir hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatayım kardeşim. Bismillah. Sevgili din kardeşim, emeğin için Allah senden razı olsun. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Ben Kerem hocamın videolarını, sohbetlerini yalan söylemekten Allah'a sığınırım 6-7 aydır seyrediyorum. Bu demek ki direkt bana gelmemiş. Müslüman kardeşime gelmiş, onlar bana atmışlar. 6-7 aydır benim sohbetlerimi seyrediyormuş. Keşke çok daha önce keşfetseydim. O olsun ama zararı yok. Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Optimist biri. Buluştuğu ilme başladığı saat ne olursa olsun nefes alıp veriyorsan geç değil. Hemen kendini değiştirmeye başlayabilirsin diyor. Ağaç yaşken eğilir. Bunu da hiç unutmamak lazım diye kendisine nasihat veriyor kardeşim. Yeter ki hidayet yoluna girmek için adım atmış olalım. Yaşım elli ee bir. Bak son döneme girdin. Dağdan aşağıya iniyorsun şu anda. Düştün düşeceksin. Elli. Ümmetimin ömrü 60-70 seneyi pek geçmez diyor Muhammed Aleyhisselam. Ortalamamız bu bizim. Elli. Son, son dönem eşlesin. Ona göre dikkat et. 30 yaşında namaz kılmaya başladım. Çok kere bıraktım başladım. Muktesid düşüyor kalkıyor. Çok kere bıraktım başladım diyor. Ne zaman ki Kerem hocamla Cenab-ı Allah hamdü senal olsun beni karşılaştırdı. O zamandan beri 5 vakit namaz kılıyorum. Yani altı yedi aydır. Bak bırakmak yok. Ne bu fark ne burada? Ben her vakitte adamın kafasına gidip de tokat atmıyorum. Bak seni döverim de demiyorum. Adam adamın görmüş değilim. Fark de burada. Niye bu adam yani 6 yedi aydır hiç namazını sekte olmuyor? İktisattan çıktı Salabe konundan oldu. Bu istikrar nereden geliyor? Elim. Tesir, ilahi tesir, ilim öğrendikçe kuvvetlenirsin. Kuvvetlendikçe şeytan zayıflar. Sen nasıl silahların daha fazla olursa teşhizat sahibi olursan şeytanın silahları o kadar zayıflar, azalır. Onun elindeki silahları almış olursun ve sana karşı seni bozma ihtimali o kadar düşer. Namazları artık sünnetleriyle beraber kılıyorum. Bu kolaycı sünnetlerin hepsini terk ediyormuş ama artık sohbetlerden sonra sünnetleriyle beraber kılıyor. Kendime bir de çizelge yaptım. Kaza borçlarımı da kılmaya başladım. Elhamdülillah geçmişe dair borçlara da başlamış kardeşim. Gece FIFA oynamaya kalkan ben, şimdi elhamdülillah teheccüd namazına kalkıyorum hocamın sayesinde. FIFA'cılar, <gülüyor> FIFA'cılar, bazen kazanıyorsunuz bazen kaybediyorsunuz. Ben size asla kaybetmeyeceğiniz bir maç söyleyeyim. İbadet, namaz maçı. Bu maçı yaparsan ve bu namazını kılarsan kayıp, kayıp şansın sıfır. Asla kaybetmeyeceksin, hep kazanacaksın. Bu başta kayıp şansın yok. Allah hocamdan da sizden de razı olsun kardeşim. Burada siz de paçayı kurtardınız kardeşler. Bak doğa aldınız kardeşimden. Parmaklarımın arasında artık sigara yerine 33'lük tesbih var. Sürekli zikirler yapıyorum. O Müslümanların parmaklarının arasında her Müslümanın cebinde bir tane tesbih olması lazım. 33'lük. 99 biraz abartılı olur. Biraz büyük. Yani sizi yaşlı gösterir. Genç kardeşlerimde özellikle 33'lük olması lazım tesbihin. O tesbih sana neyi hatırlatır? Allah'ı zikretmeyi hatırlatır. Elini cebine attığın anda tesbih var dur. Çıkartayım biraz zikredeyim dersin. Ya Allah Allah Allah La ilahe illallah La ilahe illallah Subhanallah Subhanallah ve bir hamdihi Bu tesbih sana bunu hatırlatır. Parmaklarda sigara yerine tesbihin olması lazım. O tesbihi çevireceksin. Çevirirken de Allah diyeceksin. Sallama yok. Tık tık tık. Salla. Onlar serseri işleri. Serseri işte. Biz, biz Müslümanız. Biz serseri değiliz. Tesbihi sallamayız. Yani güzel kardeşim namaz kılıyorum elhamdülillah. Ha bu arada oturarak da bevlediyorum artık. En Müslümanların en büyük sıkıntısını yani vesveseyi çekmenin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bir, ayakta bevletmek. iki banyo yaptığın yere bevletmek. En çok şeytanı çekenler bunlardır. O çok vesvese alıyorum, dört defa gusül abdesti alıyorum, namaz abdesti almayı sekiz defa namaz abdesti alıyorum diyenler bunlardan dolayıdır. Artık ayakta bevletmeyi de terk ettim diyor kardeşim çok şükür. Ben ilim öğrenmek için araştırırken en üstte size gönderdiğim videolar gibi daha pek çoğu var insanın kafasını karıştıran videolar buldum. Bizde de hocalığa soyunmuş bir takım zatı muhteremler var. İşte Kur'an bize yeter, hadisler rivayetten ibarettir diye insanların kafasını karıştıranlar. Hadisler rivayetten mi ibaret? Hadisler rivayetten mi? Kur'an da rivayettir. Kur'an Muhammed Aleyhisselam'ın yazdığı bir kitap değildir. Kur'an rivayettir. Sahabilere ezberletti. Sahabiler ezberini okudu. Bu rivayet değil midir? Aynı hadisler gibi. Son Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ı da yapraklara, deri parçalarına, kemik parçalarına yazdırdı. Hadisleri de yapraklara, deri parçalarına ve kemik parçalarına yazdırdı. İkisini de yazdırdı. Ama senin sahte hocan, senin Vatikan hizmetkarı hocan, Kur'an'ı kabul ederiz ama Muhammed Aleyhisselam'ın konuşmasına müsaade etmeyiz. Onlar Aleyhisselam'da Muhammed'in konuşmasına izin vermeyiz. Kur'an'ı biz ondan daha iyi açıklarız diyorlar. Müslüman kardeşim benim karşıma gelmiş. Diyor ki: "Meslebe gerek yok bugün artık hocam." Bana yapma bari. Bana yapma. 30 saniye boyunca yüzüne baktım. Saçmaladığını anlaması için yüzüne baktım ve duraksadım. 30 saniye boyunca. Meslebe gerek yok mu? <gülüyor> Aman Allah! Doktora gerek yok. Şimdi hastaneye gidiyorsun. Diyorsun ki: "Babamın beyin ameliyatı yapılacak." Doktora gerek yok. Ben yaparım. Bana bıçakları gösterin. Bu kadar ahmak bir adam ancak mesebe gerek yok der. Hastaneye gidiyorsun. İslam, İslam ilimlerinden çok daha az detaylı bir şey. İnsan sıhhati. insan bedeni. İslam ilimleri on kat daha detaylıdır. Çok daha zordur. Doktora gidiyorsun ve diyorsun ki babamın beyin ameliyatını yapar mısınız doktor bey? Doktor bey de sana şöyle diyor. Doktora gerek yok. Buyur bıçaklar. Kendin yap. Kendin yap. Böyle cahilane bir şey olabilir mi? Tıp ilminde nasıl doktora muhtaçsan, din ilminde alime, hocaya, şeyhe muhtaçsın. Kur'an ilminde peygambere muhtaçsın. Peygambersiz Kur'an olmaz. Peyg din olur mu? Din olur mu? Peygambersiz din olur mu? Hocasız öğrenci olmaz. Peygambersiz din olur mu? Bu nasıl iş ya? Oyuncak ettiler Allah'ın dinini Vatikan hocaları. Diyorlar ki, peygamberin Kur'an'ı açıklamaya yetkisi. O hiç konuşmaz. Bütün hadisleri yazdırmadı. Hadisler rivayetten ibarettir. Hadisleri okumayın. Kur'an'ı açıklama konusunda benim kitaplarımı alın. On set yaptım. On ciltlik bir Kur'an tefsiri yaptım. Altı yüz TL. E peygamberimde hadisleri var. Onun tefsirini ben okumak istiyorum. Gerek yok ona. Hepsi rivayet. Seninkisi rivayet değil. Seninkisi ayet. Gökten inmiş. Altı yüz TL. Muhammed Aleyhisselam senden daha az biliyor Kur'an'ı ve daha az yaşıyor. Vatikan hocası sahtekar. Bunun sahtekarlardan bir tanesi şimdi Almanya'ya kaçtı. Ben Fransa'ya kaçacağını düşünüyordum. Kur'an Allah'ın sözü değil, Kur'an peygamberin sözüdür diyen bir sahtekar. Fransa'ya gideceğim, burası tımarhane dedi. Ben Fransa'ya gideceğini, Macron, Fransa'nın sahte peygamberi bir buçuk metrelik Macron'a gideceğini düşünüyordum. Almanya'ya kaçtı. John Dündar'ın yanına. John Dündar. İkisi beraber pek bir sevişirler şimdi Almanya'da. Bunların imanı bu kadardır. Bir anda kaçıp giderler. Çünkü bunların çok ülkesi var, çok vatanı var. Ama senin bir tane vatanın var. Bu vatanına sahip çık. Bunların çok dini var. İslam olmazsa Hristiyanlık. Hristiyanlık olmazsa Yahudizm. Yahudizm olmazsa Deizm. Bunların bir sürü dini var. Başka bir dine sabıla, kapılabilir. Senin bir tane dinin var. Sahip çık. Mirasına sahip çık. Bu miras on trilyondan çok daha değerli. Ebedi hayatını kurtarır. Buna dikkat et kardeşim. Sözü bitireyim. İnsanların kafasını karıştıranlar var. Kur'an tabii ki başta acımız ama hadislerle de bu kadar oynanmaz ki hocam. Benim bir büyük üzüntüm de maalesef budur. Allah'a emanet olun inşallah. Cümleniz Allah'a emanet olunuz inşallah. Sevgili kardeşim sen de Allah'a emanet ol. Allah Teala ayaklarını İslam dairesi içinde sabit kılsın. Kimsenin senin aklını bulandırmasına izin vermesin. Amine ya mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Geceniz, kandiliniz bereketli olsun, mübarek olsun. Dua ederken yatmadan önce kandil duasını yaparken şu Müslüman kardeşinizi de unutmayınız. İsmen bir dua ediniz kardeşler. Sizden alabileceğim tek ücret budur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.